Kocamın maaşını kurban kesmek maksatlı bir ahd ettim diyor. Fakat parayı yetmedi. Ben de kasaptan et aldım. O şekilde bir dağıttım fakire ayet tasarlık ettim. Yani bu adam yerine gelmiş midir yoksa yeniden bu adamı yerine getirmek Şimdi için bir kurban anlayalım. Diyor. Bir kurban kesmeyi adamış. Evet eşiyle beraber kurban kesmek için adak adamış. Adamışlar. Ancak paraları yetmediğinden dolayı kasaptan et alıp Eti dağıtmışlar. Evet bu adak yerine gelir mi? Sorumuz bu. Evet Net hocam. olarak anlayalım. Şimdi kurban ibadeti fukahanın terimiyle gayr-ı makulil mana bir ibadettir. Ne demek gayr-ı makulil mana? Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin, Hazretlerin emirlerinin bazı hikmetlerini direkt anlarız. Bazılarında da hikmetlerini anlamamız ve gerekçelerini akıl ile kavramamız nedir? Mümkün değildir. O zaman akıl ile hikmetlerini kavramak, gerekçelerini anlamak mümkün olmadığı yerlerde, yerlerde, Allah nasıl emretmişse, ne şekilde yapılmasını istemiş, Peygamberde de ne şekilde göstermiş ise, onu mutlak surette o şekilde yapmak zorundayız. Şimdi size soruyorum. Namaz ibadetini anlıyoruz. Çünkü ruhumuzu temizliyor. Evet hocam. Ama... Bir hayvanı keserek ibadet etme anlaşılabilir bir durum mudur? Hikmetini kavrayabilecek bir durumda mıyız? Ya sayabilirsiniz fakir fukara yediriyoruz işte tamam, insanların et yemesini ama. vesaire ama bir hayvana eziyet ederek değil mi? Kesmek eziyet değil midir? Yani öyle, kesmek bir zaman öyle tabii. Ki. bir hayvana eziyet ederek bir ibadet nasıl yapılır? Bakın akıl burada ne yapıyor? Duruyor. Halbuki kesmek yerine bir koyuna kadar diyelim bin liradır. Biz bin lira değil de beş bin lirayı bir fakire Fakir verseydi olmaz mı? Ha bakın aklın durduğu noktaya işte gayrimakulil mana ibadetler diyoruz. Burada kesinlikle ve kesinlikle ne yapamayız? Bedel çıkartamayız. Biz o ibadeti Allah ve Rasul nasıl göstermiş ise öyle yaparız. Kurban ibadetini Peygamber bize nasıl göstermiş? Hayvanın bizzat kesilerek, değil mi? Yapılmasını Fem göstermiştir. Fem o halde biz hayvanı keserek ne yaparız? O ibadeti yerine getiririz. Kesmeyelim de bin lira yerine on bin lira, yüz bin lira dağıtalım. Bu ibadet olmaz. Çünkü Allah'ın ve Resulünün belirlediği ve gösterdiği şekilde yapmamış oluruz. Bedel dedim. Niye? Çünkü para bedel olduğu gibi et de bedel olur. Yani. Gıda da bedel olur. Hiçbir şekilde kurban ibadetinde bedel geçerli değildir. Kurban ibadetinde bedel ne yapmaz? Geçerli değil. Ama zekatta bedel geçerlidir. 1000 lira para verebileceğim gibi diyelim, 10.000 lira param varsa diyelim, 1000 lira zekat olarak vereceksem... yani öyle diyorum, evet. tamam. 1000 lira yerine, 1000 lira yerine, 1000 liralık gıda verebilirim. Çünkü zekatta hem bedel geçerlidir, hem asıl geçerlidir. Ama kurban ibadetinde asıl geçerlidir, bedel hiçbir şekilde geçerli O nedenle, ister para versin, ister et alıp dağıtsın, ister gıda alıp dağıtsın, o ibadeti ne yapmamış olur, yapmamış. Olur. Kurban bayramda kurban kesecek, adakta kurban olarak belirlediğine göre kurban kesecektir. Dağıtmış olduğu kardeşimizin et adak yerine gelmez, sadaka olarak dağıtmış evet. olur. Sadaka sevabı yazılır. Daha sonra uygun olduğu bir fırsatta, imkan bulduğu bir fırsatta yeniden bir hayvan alıp keser. Onu da olduğu gibi hiç yemeden etmeden Hı -hı. fakir ve fukara dağıtır. İnşallah o zaman adaktan çıkmış İnşallah. olur.